Açık mimarlı, mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizlerli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Cenk de sevgili Cenk Eskişehir'den trenle hemen buraya geldi ve seni yeneceğim diye radyo stüdyolarına evet. henüz ayak bastı. Ayağının tozuyla Açık Mimarlık böyle bir program gerektiği evet. zaman trenden son dakikada yetişip... Ayak tozuyla stüdyoya gelinir. Son mi? dakikada da değil, baya erken geldim ben Trenden. Onu da söyleyeyim yani. Ben <gülüyor> erken geldim. Tamam, evet. bunu da yayında. Eskişehir'den Eskişehir'den buraya senden erken gelmeyin. Başarı bildim. İşte yaşadığımız kent böyle bir yer arkadaşlar. Öyle diyerek tam. Trend Senin üstünden sorumluluğu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Neler yaptın? Nasıl Eskişehir? Eskişehir güzel. Ee, uzun zaman olmuştu ee, gitmeyi Eskişehir'e. Ee, ama Osman Gazi e, Üniversitesi'ne e, ...gitmek ayrı bir keyif oldu. Ben gitmemiştim e, Osman Gazi Üniversitesi'nin mimarlık bölümüne. E, oradaki kayıtsız e, öğrenci grubunun e, aslında davetçisi olarak gittim. E, oldukça da e, keyifliydi. Küçük, tatlı bir okul binası aslında. İşin ilginç tarafı böyle eski bir e, ilk okulu e, binası. Anladığım kadarıyla, onların bana söylediği kadarıyla e, bakarız. Ben de e, eğer yanılıyorsam şimdi... Beni düzeltirler. Onlar da dinliyorlardır herhalde radyo programını. Ama işin ilginç yanı pencere boyutları, işte binaların ölçeği falan aslında tam böyle sanatçı stüdyoları olmak için ideal hacimler yaratmış durumda. Tabii sırayla dolu olduğu zaman ilk öğretim mekanlarının buna böyle hizmet edebileceğini çok fazla düşünemiyor olabiliriz ama böyle büyük geniş pencereler, iyice ışıkla dolan mekanlar birdenbire atölye masalarıyla, ee, ne bileyim rahat minderlerle falan dolu olduğunda oldukça keyifli yerlere dönüşüyor. Ee, onlar da mutlu görünüyorlardı. Küçük bir e, okul aslında. Ee, ama e, oldukça yoğun üretimleri olan bir yer. Onlara bir şeyler anlatmak için e, yaptığım, ettiğim şeyleri biraz anlatmak için e, oradaydım. Sonrasında biraz şımarıklık yaptım açıkçası. <gülüyor> Orada <gülüyor> kalarak biraz bir keyif e, turu da oldu. Ama e, gidişim beni şaşırttı açıkçası Yağmur. Yani... Rotterdam gibi bir kent yani buradan gitmesi sanki bir Rotterdam deneyimi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu neden söylüyorum? İşte Beşiktaş'tan vapura binip Kadıköy'e varıp Kadıköy'den metroya binip Pendik'te inip Pendik'ten hızlı trene binip Eskişehir'in tam göbeğinde tren çıkıyorsunuz ve şehre dahil oluyorsunuz. İstanbul içi ulaşımı bir buçuk saat İstanbul'dan Eskişehir'e varışta iki buçuk saat süren. Aslında bir yolculuk yani eğer İstanbul'un Anadolu yakasının dış çeperlerindeyisiniz Eskişehir İstanbul şehir merkezinden size daha da yakın daha yakın olabilir. <gülüyor> evet, açık mimarlıkla hafta sonu tavsiyeleri. Evet, yakın yerlerde nerelere gidebiliriz? Eee Gece hayatı Eskişehir'in oldukça canlı sevgili dinleyenler. <gülüyor> Bunlarla ilgili e, tüyolarımı açık ki başka bir programda <gülüyor> vermeye uygun görüyorum. Mimarlıkla e, bağlantıda kalalım. Ama e, şehir beni e, yine böyle e, düşüncelerden düşüncelere sürükledi. E, bir yandan binaların ölçeği, bir yandan sokakların genişliği, bir yandan e, ne bileyim salı günü e, gündüz vakitlerinde sokakta e, dolaştım ben. E, salı günü öğle vakitlerinin Böyle hafif kalabalığı ama yer yer boş sokakları hem yürümesi hem bakınması keyifli bir kent deneyimi sunuyor bence. Bir de yeni kamusa alan düzenlemeleri var. Hamam yolu diye bir cadde var. O caddenin dönüştürülmesi ve caddenin tam ortasına bir... Belki bilmiyorum kaç kilometre olduğunu ama e, herhalde bir ya da iki kilometre olsa gerek o cadde boyunca kesinsiz devam eden bir e, peyzaj düzenlemesi yapılmış durumda. Yazgan mimarlık tarafından. E, tek bir malzeme e, uzanıp duruyor. E, yolları geçerken üst geçide dönüşüyor. E, yer yer oyun parkı boşlukları açıyor. Yer yer e, satış ünitelerinin olduğu e, mekanları yaratıyor ve o mekanların üstüne de. Böyle gibi yüksek basamaklarla tırmanabiliyorsunuz falan. Oldukça yeni. Yeni açılmış olan, daha doğrusu yeni bitmiş olan bir şey. Birkaç kişiyle konuştuğum zaman ya yapa yapa bunu yaptılar gibi bir yorum <gülüyor> tabii ki geldi. Esnafın önünü kapattı bu gibi bir <gülüyor> yorum da var. Ama ben dedim Kopenhag'da çok paylaşılan bu zıplama şeyleri falan var böyle hani çok daha doğrusu yeni oyuncaklar yeni kent oyuncaklarından oldukça fazla sayıda var ben onlara takıldım onlar başka şeylere takıldı tabii konuştuklarıma doğal herhalde böyle şeylerin olması ama göreceğiz bence eğlenceli bir yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim Eskişehir'i gitmek görmek ve Eskişehir'den fotoğraflar paylaşmak için bir bahane daha olacağını inanıyorum bana düzenlemenin özellikle de ağaçları iyice yerine yerleşip yeşerdiğinde Böyle daha fazlasını da aslında anlatmak mümkün kentin böyle ölçeğine hakim onunla bilinir yavaşlığı ama aynı zamanda da oldukça eğlenceli işte gece hayatı akşamüstü hayatı mekanları kültür kurumları bunlar muhtemelen daha önce de zaten çok çok konuşulmuştur ama şu seyahat beni en çok etkileyen şeydi yani neredeyse tamamen toplu taşıma kullanarak. Bir şehirden başka bir şehre gidiyorsunuz. Bayağı eğlenceli. <gülüyor> ve buradan Beylikdüzü'ne Açık Radyo Stüdyosu'ndan gidip gelmekten daha kısa sürede bunu yapabiliyorsunuz. Ben de Eskişehir'e en son gittiğimden beri 8 ya da 9 sene geçti galiba. Evet. Bu da bana not olsun. Yok bu not olsun herkes de gitsin. <gülüyor> Görmek için ve ya işte hani... Çalışan bir şehir Türkiye koşullarında nasıl olabilir e, falan diye bunu görmek için ve bunun üstüne tartışmak için aslında iyi bir hı hı. ölçek Eskişehir. Çünkü e, işte e, nüfus e, baskısı altında kalmamış. Bunun baskısını e, yaşadığı için e, kentleşme biçimi e, aslında çığırından pek çıkmamış. E, bozkır ve çevresine aslında yayılan e, daha doğrusu bir bozkırda e, yayılıp duran birdenbire böyle bir e, kent dokusu. E, ve bence hani Türkiye ölçeğinde yani 750 bin nüfuslu bir tabii kent ee, ne bileyim Batı Avrupa ölçeğine bakıldığı zaman aslında e, büyük bir şehir ama Türkiye ölçeğine bakıldığında o kadar büyük bir yer e, olmamasına rağmen e, işte biliyoruz hem e, kültür hayatına ve yerel yönetim e, yaklaşımlarına e, alternatif çözümleriyle e, hem de e, kendin, kentte yaşayanlarla oldukça farklı bir tabi eski jetüsü, e, fabrikalar vesaire e, şeyi de var yani yaratmış olduğu Belli bir zamanda yaratmış olduğu orta sınıf daha sonra üniversite ile beraber devam eden hayat. Ama yani kent üstüne oldukça fazla şey konuşulabilir. O kentin ürettiği dinamiklerden bir tanesi. Yine bahsettiğim Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi mimarlık bölümü kendi ölçeğinde kıyaslandığında, diğer üniversitelerle kıyaslandığında oldukça küçük ölçekli bir yer olmasına rağmen 3 senedir de bir tasarım festivali. Düzenliyorlar. 2015, 2016 ve 2017 boyunca kesintisiz olarak devam ediyor bu e, tasarım festivali. Ve bu senede 27-29 Nisan e, tarihleri arasında gerçekleşecek. Üç günlük aslında böyle bir e, tasarım e, buluşması. Onlar e, tabii bu görüşmemizden sonra bana bilgilendirici bir e-posta da e, yolladılar. Evet. Aslında 2013 yılında bir grup öğrencinin başlattığı atölye çalışmaları, konserve, tiyatro gibi etkinliklerle bu iş başlamış. Ve başta mimarlık bölümü öğrencileri olmak üzere farklı tasarım disiplinlerinden de öğrencileri bir araya getiren bir etkinlik halini almış. 20 şehirden başka ve başta mimarlık öğrencileri olmak üzere endüstriyel tasarım, iç mimarlık, moda tasarımı, grafik tasarım gibi çok farklı alandan öğrenciler katılmışlar. Ee, e tabi etkinlikler devam ettiği devam ettikçe sayılar da birikiyor. Onlar da oldukça ilginç. 5. Ee, yılında e, 1800'ün e, üzerinde başvuru almış. E, hemen düzelteyim. Ben 3 e, sene saydım. 2015, 2016, 2017. 2013'ten beri devam ediyor etkinlik. Bu e, portfolyo topluyorlar her etkinlik sonrasında. Ben o portfolyoların linklerini görerek o 3 yılın üzerine bir e, vurgu yaptım. Ama bugüne kadar... E, 5 senenin sonunda, 5. yılında 1800'ünlerinde başvuru alıyor, almış bundan bahsediliyor. Bu da oldukça yüksek bir rakam aslında. Buradan mimarlık ve tasarım öğrencilerine yapılan etkinlikleri ben desteklemem. Benim öğrenciye yaptığım yatırım bana hiç geri dönmüyor diye. çeşitli markaların. Onlara bir duyuru olsun. Evet, pazarlama aygıtlarını elinde tutan sevgili insanlara da bir duyuru olsun. 1800'ün üzerinde başvuru ve çok ciddi bir rakam 1800 düşününce. 1800'ün üzerinde başvuru bunların her birinin e, sadece o şehirden olmadığı aşikar Türkiye'nin dört bir tarafından mimarlık ve tasarım öğrencileri aslında. Demek ki bu dinamiği parçası olmak için e, kalkıp gelip e, orada kalıyorlar e, ve e, organizasyon komitesi de e, konaklamayı bugüne kadar hep e, Öğrenci evlerini çözmüşler yani aslında böyle bir yandan tamam, da böyle iyi. müştereklik evet, e, doğuran evet, evet, evet. E, insanların evlerinin kapılarını e, başka şehirlerden gelen tasarım öğrencilerini açtığı e, bir etkinlik. E, şöyle de söylediler zaten biz e, belli sayıda bir öğrenci grubuyuz burada e, güzel sanatların içerisindeki mimarlık bölümünde. E, zaten kendimizde komite olarak çok koşturduğumuz için kendi evimizde konaklatamıyoruz. O yüzden başka üniversiteden tanıdığımız mühendis arkadaşlar <gülüyor> vesaire pe pek çok insan aslında bu etkinlik için. Kapılarını açıyor ve bugüne kadar 5 senede etkinlik 680 katılımcıyı 80 profesyonel atölye yürütücüsünü ağırlamış ve bu seneki konusu da geçmiş şimdi şimdi gelecek Böyle zamanın bu çizgisel devamlılığını sorgulayan bir içerik bunu da belki linkten paylaşırız üstüne de daha da konuşuruz. Peki buna sadece öğrenciler mi katılabiliyor ve ne zaman olacak bir duyurunun üzerinden geçelim istersen. Tamam tekrar söyleyelim. 27-29 Nisan e, tarihleri arasında Eskişehir'de e, Osman Gazi Üniversitesi'nde gerçekleşecek mekanlar e, duyurulur. E, etkinlik, e, da, e, duyurulur. Etkinlik detaylı programı da duyurulur. Öğrencilerin hakkında... katılımlarıyla Hı -hı. çeşitli atölyeler yürütücülerle birlikte gerçekleşecek üç gün süreyle. Evet evet. Biz de detaylarını paylaşırız hem kendi Twitter hesabımızdan. Daha fazlasını ben de şimdi buradan deşip de zamanımızı şey yapmayayım. Eskişehir'i konuştuk. Sen, senin de masaya getirdiğin şeyler var uzun süreden beri. Yapmadığımız bu iki kişilik programı yapıyoruz. Baş başa yapıyoruz. Evet, evet program, program yapmayalı yapıyoruz. uzun zaman geçmişti. Araya dinamik bir parça sokalım istersen. Mirkelam'dan ben Asuman'ı seçtim onu bir dinleyelim. <gülüyor> İşte bu kapı, işte bu da sapı Daha nasıl olur ki aşkın ispatı Kartal ve pendek gittik gittik geldik Bakışınca o ah gözlerle Yüzüme bakmadın Fark etmedin bile Üzüldüm çok çöktüm ama ya kıvrıl fakat kırılma Ne kadar ayıp Ne yaptın ağzıma Açık Mimarlık Programı'ndasınız, Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Cenk Bir kelamlaydık, ben de Yağmur <gülüyor> Yıldırım. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteydik. Programın ilk yarısında Eskişehir'e dair izlenimlerinden bahsetti. Cenk ayağının evet. tozuyla tren istasyonundan buraya ayak bastı. Hafta sonu kaçması için İstanbul iç seyahatlerden bile <gülüyor> daha kolay adeta Rotterdam'a gidiyormuşçasına bir hisle demişti. Ve gece hayatı çok etkiledi beni Eskişehir'in demiştin. Malum biz tabii İstanbul'daki gece hayatını konuşmaktan pek başka yerlere... Söz bırakmıyoruz galiba ama Evet Eskişehir'in yeni en popüler Mekanlarından bir Barı da tasarlamış olduğum için Yakın zamanda ha, <gülüyor> tamam. Kendime de biraz yontmuş olayım Sen evet Bar ve gece kulübü mimarisiyle sonra, de aslında tabii. Evet tabi yani. bayağı da işli dışlısın Şey hakkında ne düşünüyorsun Onu da sormak istiyorum Vitra Tasarım Müzesi'nde geçtiğimiz hafta Night Fever Gece Ateşi isimli yeni bir sergi Açıldı 1960'lardan Bugüne gece kulübü ve disko mimari ile ilgileniyor. Cengizlerinin bununla ilgili söyleyecekleri vardır. Söyleyecekleri herhalde. vardır tabii Şimdi ki. Şimdi o zaman Cengizlerle bağlanalım isterseniz. <gülüyor> Eskişehir'den <gülüyor> Şöyle... evet Eskişehir'den e, Vitra Tasarım Müzesine e, atlayalım. Bu konu e, pek konuşulmaz edilmez e, ne bileyim mimarlık portallarında da yeni tasarlanmış gece kulüpleri e, pek görünmez. Şunları görürüz aslında restoranları e, görürüz. Evet evet evet. Yani bazı kulüpleri yine de görürüz ama e, Türkiye'de özellikle daha çok böyle konser konser mekanları farklı kültür etkinliklerine de ev sahibi ev sahipliği yapan performans mekanlarını görüyoruz ya da ne bileyim açık hava festival alanlarının düzenlenmesi ile ilgili projeleri görüyoruz ama bir yandan da bakılınca ya mimarlık mesleğinin hizmet verdiği sektörler anlamında yani restoran bar mağaza ve tüketim odaklı e, hizmetlerin aslında e, verildiği yerlerin tasarımı oldukça önemli bir e, yer tutuyor bütün o iş hacminin içerisinde. E, o yüzden serginin yapılmış olması e, bir yandan da böyle bir toparlayıcı giriş e, gibi e, bizim için de böyle bir geriye dönüp bakmak e, için e, keyifli bir şey. Çünkü ya o mekan şöyleydi, bu mekan böyleydi diye e, konuşulur ve unutulur. Bizde tabii e, hızlıca da trendler değişiyor. Yani e, Eğlence anlayışları da hızla değişiyor mekanlardan da çabuk sıkılıyoruz belki ama işletmecilik modellerinde de bu var mesela bazı işletmeciler her sene mekanlarını konseptiyle beraber yeniliyorlar aynı işletmeciler aynı kadrolarla aynı hizmet verenlerle beraber farklı isimde farklı mekanlarla müşterinin karşısına çıkıyor tüketicinin diyelim eğlence sektörünün tüketicinin bu da sıkı bir dinamik yaratıyor aslında tasarım dünyası için. Valla bu gece kulübü sergisi benim açıkçası iki üç aydan beri paylaşıp paylaşıp takip ettiğim ve beklediğim de bir sergiydi kitabını da çok merak ediyorum. Onunla ilgili enteresan da bir düzenleme yapmışlar. Hem 1960'lardan günümüzde New York'tan İtalya'ya pek çok aslında gece kulübü ve gece hayatına, yeraltı kültürüne ya da eğlence tarihine damga vurmuş. Örneğin Manchester'ın meşhur Hacienda kulübü gibi Ben, ben Kelly tarafından tasarlanmış. New York'un meşhur Stüdyo 54'ü Ian Schreger ve Steve Rubell tarafından yapılan yine efsane bir kulüptür. O zamandan Asit House janrasının dünyaya hükümünü ilan ettiği 1990'lara kadar gelen Almanya'da Berghain'lara ya da şehrin çeperine itilmiş yeni... Oh kulüplerin veya eski endüstriyel bölgelere 90'lı yıllardan sonra yerleşmeye başlayan kulüplere doğru yolculuğa çıkan çok çok enteresan bir sergi bir yandan da. Vitra Tasarım Müzesi bununla ilgili de şundan bahsetmişler. Hem sosyal birliktelikler hem başka türlü kamusallıklara hem gecenin deneyimlenmesi ve ışığın, mekanların farklı türlü kullanımı açısından enteresan yerler gece kulüpleri. Hem de bugün özellikle küresel markalar ve müzik festivalleri tarafından... ...benimsenen yeni bir kültür mekanları ya da gece kulübü mekanları mimarisinin olmasına rağmen... ...bir yandan da şehrin çeperine itilen ve hedonistik bir geçmişin yıkıntılar üzerinde yükselen... ...yeni tür bir gece kulübü mimarisinden ya da bunun bir furyasının başlığından söz etmek mümkün demişler. Senin aslında biz bunu pek konuşmayız dediğin tersine aslında konuşabileceğimiz de çok fazla verisi var. Ve bir yandan da şundan bahsediyorlar. Bir yandan da aslında bu zamanlarda, son yıllarda biz yeni genç bir tasarımcılar... ...tarafından benimsenen yeni tür bir kulüp kültürü... ...başladığını, yaşarmaya başladığını görüyoruz dünyada diye başlamışlar. Hmm. Bu sergiyle birlikte ben kısa bir araştırma yaptım. Özellikle küçük Avrupa şehirlerinde çok enteresan genç gruplar gidip deneysel işler yapıyorlar. Mesela tamamen şişme malzemeden İsviçre'de küçük bir yerde shelter diye bir gece kulübü yapılmış. Buna falan rastladım. Hani tamamen yeni bir kompoz PVC türevi malzemeden yapılmış bir takım deneysel mekanlar. Bir yandan da mesela küratörler yine... Büyük tasarımcıların bu yıldız mimar isimlerinde tekrar bir kulüp, gece kulübü tasarlamaya dair ilgisinin uyandığından bahsetmişler. Mesela Rem Koolhaas yeni bir gece kulübü tasarlamıştı. Başladım, başlamadım bilmiyorum ama o epey konuşuldu. Evet, Oman'ın ayak basmadığı tek bir alan kalmıştı. Onu da yaptı. Tam oldu gibisinden. Bunlar enteresan. Mesela bir yandan şunlar da bana ilginç geliyor. Torino'daki Piper Kulüp. Bende nefis bir kitabı vardı. Stüdyoya getirmeyi unuttum. Acele evden çıkarken. Bu özellikle Arte Povera Sanat Hareketi'nin başladığı 60'lı yılların başında 69'a kadar... Devam eden bir kulüp ve tamamen bu yeni tür sanat performansları, deneyleri ya da bu mimarlar, tasarımcılar bu Kuzey İtalya'nın o dönemki göçlerle ve büyük politik hareketlerle şekillenmiş yeni dünyasında çok ilginç yeni tür deneylere ev sahipliği yapıyor. Bunların bugün özellikle böyle bir yeni tür şehir agency, şehir oyuncusu gibi böyle bir... Konuşulmaya ve konu olmaya tekrar başladığı bu günlerde tekrar böyle bir özellikle Piper kulübe ve onun ev sahipliği yaptığı yeni deneysel birliktelikleri olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Mesela 2017 yılında Kasım'da birkaç ay önce artisti sanat fuarı için onun mimarı gidip bunun yeni tür bir... ...canlandırmasını yapmış... ...ve orada sanatçılar gidip tekrar deneysel... ...bir takım işler yapmışlar filan... ...hani bu gece kulüpleri ve onların özellikle... ...60-70'ler ve 80'lerde ırladığı... ...grupların yaptıklarına dair de... ...bir ilginin aslında yükselmeye başladığını görüyoruz... ...ve bakınca da evet... ...Gece Ateşi, Night Fever sergisi... ...başka türlü de bir anlam ifade ediyor... Bir yandan da şey geldi... ...sen anlatırken Bernard Curie... ...Türkiye'de de bilinir aslında tanınır... E, ...Beyrut'ta e, yerleşik olan... Um, bir mimar. Oldukça çarpıcı işleri de var. Mesela onun um, tasarladığı bir gece kulübü restoran um, var. Bir bunker gibi. Um, acayip um, sanki bir um, yani bombalamadan um, sizi koruyabilecek kadar güçlü görünen bir çelik stüktürün altına giriyorsunuz. Böyle bir planın içerisinde yerin altına doğru iniyorsunuz. Um, bir yandan da hani her um, yerde de galiba kendi yani coğrafyanın kendi Dinamikleri de eğer mimar onlara bulaşmak istiyorsa bu gece kulübü, eğlence vesaire bu yaşantının karanlıkta pek görünmeyen ama aslında yaşantının bütün içinde bizi çekiştiren bu dinamiklerini de estetize ediyor. Kendi belliğinin, benliğinin parçası haline getiriyor. Türkiye'de de enteresan kulüpler var tabii oldukça ama bu gözle bakılıp... Belki araştırması gerekiyor. Sen bir yandan tabii şeyle beraber bunu yapıyorsun. E, manastırla beraber bunu yapıyorsun. Yani orası tabii ki gece kulübü değil ama içinde bir alternatif e, kültür endüstrisi mekanı hmm. olarak e, görülebilir. Onun dışında şimdi ilginç şeyler var Türkiye'de. E, küçük sanatçı e, mekanları, e, küçük tiyatrolar bunlar böyle... E, Büyük gösterilere ev sahipliği yapmak için değil tam da kendi kurucuları ve kendi kurucularının network'ünün performanslar yapacağı yereldeki grupları bir araya getiriyor. Mesela İzmir'de açık stüdyo var o ilginç bir şey ve tabii hayatta kalmaları için böyle yerlerin alternatif kaynaklar da geliştirmeleri gerekiyor eğlence dinamiğiyle. Ee, dönüşen o ilgi ve e, el değiştiren kaynaklar da en cazip olanlardan bir tanesi aslında ee, Belki de hani Türkiye'de şimdi ne olup ne bitiyor e, ya da ne olup ne bitmiştir diye de bakmakta e, fayda var Evet böyle bir eğlence tarihi ya da bugün eğlence dünyası ve mimarlık nerede kesiyor neler oluyor ona bakmak enteresan İstanbul olabilir İstanbul'un efsane diskosu Andromeda'yı <gülüyor> <gülüyor> <Unuttuk gülüyor> evet, evet evet evet Sevgili dinleyenler, unuttuk mu? Buradan size soruyorum. Taksim Night Parklar, 90'lı yılların başlarında <gülüyor> un fabrikalarında yapılan enteresan evet. fabri fabrika performansları... ...tüm bu aslında eski endüstriyel bölgenin 90'lar ve 2000'lerde el değiştirmesi ve boşalmasıyla... ...oralarda başka neler oluyordu? Aslında bütün bunlar hem sanat hem de eğlence tarih açısından enteresan da bir... Sultan Ahmet'in puding şokları. veriyor. Mesela neden Tabii. olmasın? Bugün mesela bunlar nereye evriliyor, neler oluyor... Onlara da bakmak ilginç olabilir. Dev performans merkezlerine evriliyor bence. Ee, bitirirken şunu söyleyelim. Herkes AKM ile karşısında inşa edilen camiyi sanki iki zıtlık gibi e, fotoğrafla paylaşıyorlar. Hani biri yıkılırken biri inşa ediliyor diye. Ama AKM yıkılırken aslında karşısında inşa edilen diğer başka şeyler var kültür kurumları olarak. Yani kamusal kültür alanı tasfiye edilirken özelleştirilmiş kültür alanları bugün daha hakim. Kentimizde karşıtlığı onlar. Belki öyle de bakmak lazım bir dahaki sefere. Son olarak yıkım devam ederken de bir meydana uğrayıp görmemiş olanlar da görüp tanıklık etsinler diyelim. Ve herkese iyi günler dileyelim. Hoşçakalın. bir Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmamak. Hazırlayanlar Hasan Cengerili.